1608, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hazreti Ali'ye dua etmeleri, evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, bir keresinde hastalanmıştım, Hazreti Peygamber ziyaretime geldiler, bir müddet oturduktan sonra kalkarak beni yerlerine oturttular ve abalarını da üzerime attılar ve namaz kılmaya başladılar, namazı bitirdiklerinde ey Ali Talib'in oğlu, artık sende hastalık kalmamıştır, çünkü ben Allah Teala'dan kendim için ne istemişsem senin için de aynını istedim, o da benim duamı kabul etmiş ancak bana senden sonra peygamber gelmeyecektir buyurmuştur dediler, gerçekten de ayağa kalktığımda kendimi sanki o hastalığa hiç yakalanmamış gibi hissettim.